Desteği için açık Radyo dinleyicisi Perihan Çalık'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Smitten, my Herkese merhaba 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz ben Ercüment Gürçay e, programımızı Peter Gabriel'in Salisbury Hill şarkısıyla açtık e, Gabriel müzik tarihinde iz bırakmış son derece saygın bir sanatçı e, aynı zamanda sıkı bir insan hakları savunucusu Bugün hem onun şarkılarını dinleyeceğiz hem de Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir konuyu sığınmacılar meselesini konuşacağız. Ama önce bu programı birlikte hazırladığımız konuğumu tanıtmak istiyorum. Aslında yani alışkanlıkla konuk dedim ama kendisiyle bu altıncı programımız olacak. İnternet gazetesi Medya Günlüğü'nün yöneticisi gazeteci Cenk Başlamış. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk Ercüment Bey bana hani benim gibi böyle amatör bir müzik severe hem de açık radyo gibi saygın bir istasyonda radyoda birlikte program yapma olanağı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica yani Vavil'den sonra mikrofonlarını sizinle paylaşmak benim için de büyük bir keyif. Ben açılışta bu Türkiye'deki sığınmacılar meselesini konuşacağız dedim ama aslında son günlerde uluslararası kamuoyunun gündeminde Fransa'daki olaylar var. İşte 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nahel Paris'in Nanterre banyosunda polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürülmüştü. Nahel öldü çünkü bir polis memuru onun ergen saçmalıklarının yolun ortasında ve yargılanmadan hükme bağlanması gerektiğine karar vermişti ada açıklanmayan ve teslim olması sonrası cinayet suçlamaları yöneltilen polis ise gözaltında alınımıştır. Naheli Vuran polis memuru işte gencin ailesinden özür dilemiş. E, avukatı Frank Lin e, müvekkilinin yıkıldığını ve e, işte sabah insanları öldürmek için uyanan bir kişi olmadığını söylemiş. Oysa biliyoruz ki işte polise itaatsızlık gerekçesiyle Fransa'da Son bir buçuk yılda 16 kişi polis tarafından öldürüldü. E, Le aktardığına göre polis memuru Nahel'in ona zarar vermek amacıyla aracını üzerine doğru sürdüğünü söylemişti. E, polis bu nedenle hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü e, ve işte savunma amaçlı olarak ateş açtığı, e, açtığını öne sürmüştü. E, sonuçta yıllardır biriken toplumsal, ekonomik ve tabii sığınmacı göçmen sorunundan kaynaklanan e, tepkinin fitil ateşlendi. Sokaklar savaş alanına döndü ve... Sonuçlarını hep birlikte takip ediyoruz. Cenk Bey birlikte Mart ayında yaptığımız son canlı yayında bir sonraki programda Peter Gabriel'in müziklerini şalma konusunda anlaşmıştık. Evet. E, çok saygın, çok yetenekli, çok özel ve bence çok karizmatik bir sanatçı. Hı hı. E, evet yani aslında bu programın tamamını biz ona ayırmayı düşünmüştük. Fakat e, özellikle bu bizdeki seçim döneminde sığınmacılar Meselesi çok fazla gündeme geldi. Sonra sizin anlattığınız bu Fransa'daki olaylar patladı. Hani belki biraz tesadüf oldu ama hani bir açıdan da denk düştü. Çünkü Gabriel sadece müzik değil insan hakları <gülüyor> alanındaki mücadelesi tanınan işte mesela Suriye'deki iç savaşın kurbanlarına yardım etmeye çalışan e, bir aydın Hatta kendisinden en politize sanatçılardan biri diye söz ediliyor. Dolayısıyla seçtiğimiz konuya da uygun bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Şey, bu arada başta söylemeyi unuttum. Bu sığınmacılar meselesini Cenk Bey ile konuşmamızın bir nedeni de uzun yıllar yurt dışında gazeteci olarak çalışmış olması. İşte kendisine yurt dışında yabancı olarak yaşama hakkındaki deneyimlerini de soracağım. Cenk Bey isterseniz burada bir ara verelim ve Peter Gabriel'in bir şarkısıyla devam edelim. Ama önce onu bilmeyenler ya da az bilenler için kısaca tanıtır mısınız? Tabii biz bu arada hani bu konuda belki bir eleştiri gelebilir. Hmm. Biz Gabriel diyoruz doğru telefozun bu olmadığını biliyoruz Nedir? ama hani, dilimize Gabriel hmm. demek daha hmm. kolay daha uygun geliyor. E, Tabi yani Gabriel'i Genesis olmadan anlatmak mümkün değil aslında. Fakat biz sizinle e, Babil'den sonra Genesis'le ilgili çok program yaptı. O yüzden detaya girmeyelim. Ama bence şu önemli bir konu. E, Gabriel döneminde Genesis'in yaptığı müzik progresif rock tarzı müzik deniliyor. Ne zamanki Gabriel ayrılıyor 75'te Genesis'in çizgisinde bir değişiklik olmaya başlıyor ve pop tarzı yani popüler e, müzik ee, müziğe doğru kaymaya başlıyorlar ee, küçük yaşta işte müzikle ilgilenmeye başlıyor gençlik yıllarında daha lisedeyken genesisin kuruncularından biri oluyor ve solistini üsteliyor 75'te gruptan ayrılıyor ve sola çalışmalarına başlıyor şu anda 73 yaşında ve o zamandır faal müzik hayatına devam ediyor hatta geçenlerde yeni bir albüm çıkardı ki biz de bir parça çalacağız oradan bildiğim kadarıyla şu anda Avrupa turnesinde. Ee, ...çalacağımız şarkı Gabriel'in Cenis'ten ayrılmadan önce çıkardığı son albüm olan Dilem Blazano Broadway'den. Bu bir double konsept albüm. Ee, i̇çinde böyle hani hard rock'ın kıyısında gezen ser şarkılar var ama hani oraya girmeyelim istedim. Ee, konusu da bizim konuşacağımız konuya biraz benziyor. İşte e, albümde Raël adında Portraco'lu bir genç var. E, bu gencin işte New York'ta başından e, geçen olaylar kişiliğini bulma mücadelesi anlatıyor dinleyeceğimiz şarkının adı Anyway belki hani bu albüm deyince akla ilk gelen şarkılardan biri değil ama e, Cenes Sayran'ın arasında çok popüler e, olduğunu ben biliyorum Anyway dinliyoruz all the pumping's nearly over for my sweetheart this is the one for me time to meet the chef Genesis grubunu The Lamp Lies Down and Broadway şarkısında dinledik. Broadway albümünden bir şarkı da dinledik anyway. Şarkıda Rael adında Portolikolu bir gencin New York'ta başından geçenleri kişiliğini bulma mücadelesini anlatıyordu grup. Cenk Bey, Peter Gabriel'e döneceğiz ama sığınmacılar meselesine girsek mi? Bu konu zaten uzun süredir gündemimizde ama özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok konuşuldu. İşte kaçının oy kullandığı konusunda spekülasyonlar yapıldı. Tabii bir yandan da her gün sosyal medyada karşımıza çıkan görüntüler var sığınmacılarla ilgili. Bir gazeteci olarak size sorsam şu anda Türkiye'de kaç sığınmacı var biliyor musunuz? Ben de bir gazeteci olarak cevap veriyorum. Hayır bilmiyorum. Galiba gerçek sayı sadece devlet biliyor ve anladığım kadarıyla devlet de doğrusunu söylemiyor. Seçim döneminde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 10 milyon sığınmacına söz etmişti. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 13 milyon dedi ve ama devletin açıkladığı sayı çok çok daha az. Güç İdaresi Başkanlığı'nın resmi verilerine göre Türkiye'de kayıtlı yabancı sayısı şu anda toplam 4.990.663. Bu çok yeni, Haziran ayına ait bir veri. Birleşmiş Milletler de aynı sayıyı veriyor ama yani onun nedeni bence Türkiye'den alınan veriler, doğal olarak onlar resmi açıklamalara itibar etmek e, durumundalar Tabii bir de sığınmacı derken ne kastediyoruz onu söylemek lazım esas olarak Suriyelerden bahsediyoruz Çünkü o devletin açıkladığı e, yaklaşık 5 milyonun 3.3 milyonunu Suriyeler oluşturuyor büyük bir sayı şey değil şarkı arası daha versek mi hangi şarkı var sırada ee, bir de hani... ...merak edenler olabilir... ...az önce söylemiştiniz... Ee, Gabriel e, Genesis'ten neden ayrıldı... ...Cenk Bey? Ee, şöyle... E, ...Gabria'nın en önemli özelliklerinden... ...birisi... E, ...sahne şovları... ...hatta e, progresif rock'a... ...teatral unsurlar katan sanatçı... ...diye söz edilir kendisinden... E, ...Genes birlikteyken birlikteyken... sürekli ilginç makyajlar yapıyor... ...maskeler takıyor... E, ...sahneye tilki başıyla çıkıyor... ...ya da eşinin elbiselerini giyiyordu... Hı hı. E, ...tabii bütün bunlar... ...hem medyanın hem e, hayranların... ...çok dikkatini çekiyordu... ...bu durum öyle bir hal almaya başladı ki... E, Gabriel Cenes'in ve şarkıların... E, ...düzeltiyorum... ...Cenes'in ve o güzelim şarkıların... <gülüyor> e, ...önüne geçmeye başladı... Hı hı hı. E, ...bu da grup içinde bir gerilim yarattı... Hı hı. ...bu arada kendisinin ailevi sorunları da vardı... ...o da sonunda ayrıldı... Bu ilginç e, sahne performansı günümüzde de sürüyor aslında. Hmm. Mesela e, programın başında Southbury Hill çalmıştık. <gülüyor> Bir konserde bu şarkının tamamını sahnede bisikletle dolaşırken e, söylüyor. Şimdiki şarkımız yine Lamp albümünden. Hani niye aynı albümden iki e, şarkı birden çalıyoruz? Onun nedeni şu. E, okuduğum kadarıyla Gabriel Genesis kariyerinde... En çok bu albümle gurur duyduğunu söylüyor. Ayrıca yani bir de şu var. Bu albüm böyle şiirsel sözleri olan bir albüm hmm. ve e, şarkılarının neredeyse tamamı e, Gabriel tarafından yazılmış. Bir de son olarak şöyle sembolik bir önemi var çalacağımız şarkının. Albümün son şarkısı. Dolayısıyla Gabriel'in Cenes'le yaptığı son şarkı hmm. da anla, e, anlamına, anlamına geliyor. geliyor. Şarkının adı It böyle... Enerji fışkıran bir şarkı. Peki dinliyoruz. Cenk Bey az önce siz de söz etmiştiniz. Özellikle sosyal medyada Suriyelilerle, Afganlarla ilgili çok sayıda video dolaşıyor. İşte kimilerinde plajları, sahilleri nasıl işgal ettikleri anlatılıyor. İşte kimilerinde kadınlar taciz ediliyor. Kendi aralığında ya da başka bir göçmen grubuyla kavga ediyorlar. Yani bunlarla ilgili toplumsal tepki için neler söyleyebilirsiniz? Yani hele hele içinde bulunduğumuz... Yani bu ekonomik kriz koşullarında. Aslında cevap sizin sorunuzun içinde var. Ee, ekonomik krizden bahsettiniz. Yani bu konu yani sığınmacılara yönelik toplumsal tepkiyle ekonomik zorluklar hep at başı giden bir konu. Yani ben burada sadece Türkiye'yi kastederek söylemiyorum. Bu hemen hemen bütün ülkelerde böyle. Hı hı. Sığınmacıların gittikleri ülkelere uyum sağlayamaması da tabii bir sorun ama Kültüre genel taklaş. olarak... Hı. Ee, onlara yönelik tepki ekonomik kaynaklı oluyor ama e, buna e, özellikle Avrupa için geçerli olan ırkçılığı da yaygın olan ırkçılığı <gülüyor> da eklemek lazım. Bu çok böyle çok bıçak sırtı çok hassas bir konu. <gülüyor> ee, bir taraftan yani bu insanların çoğu savaştan kaçıp gelmiş e, kişiler. <gülüyor> yani olayın bir insani boyutu var. Evet. Eleştirmeye kalktığınızda bir fazla adım attığınızda irçi evet. duruma düşme, düşme riski var. Riski var. Hı -hı. Dolayısıyla zor bir konu. Ee, ama hani işte Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi, Hı -hı. oy kullanmaları ya da sosyal medyada Hı -hı. sık gördüğümüz işte hastanelerde Hı -hı. ücretsiz e, ya da öncelikli, öncelikli bakım konuları ve sınırdan böyle elini kolunu Hı -hı. sağlayarak Hı -hı. geçme iddiaları, görüntüleri. ...bunlar gerçekten tepki, e, tepki yaratıyor toplumda. Doğru, doğru. Bir şarkı arası daha verelim mi? Hı, sıradaki şarkı hangisi? E, sıradaki şarkı sanıyorum Babil'den sonra dinleyicilerinin çoğuna aşina gelecektir. <gülüyor> e, 86 yılına ait bir parça Sledgehammer. <gülüyor> Bu şarkı ile ilgili şöyle bana ilginç gelen bir anım var. <gülüyor> ben Moskova'ya ilk kez e, Ocak 89'da gittim. Yani Sovyetler Birliği Varkan <gülüyor> gittim. <gülüyor> E, havaalanına indim. Kalacağım yere geldim. Ve ilk yaptığım şey hemen merakla Sovyet onu e, açmak oldu. Hı -hı. Hani ne var acaba? Nasıl bir yayın var diye. Ve inanılmaz bir şekilde karşıma şimdi çalacağımız Hı -hı. Slash klibi çıktı. Yani, yani çok iyi oldum tabii. Hı -hı. Düşünsenize Sovyetler Birliği'ne gitmişsiniz. Kafanızda böyle ön yargılar var. E, merak var. Televizyonu heyecanla açıyorsunuz ve birdenbire karşınıza ...popüler bir batılı şarkıcının... ...klibi çıkıyor... Ee, ...bildiğim kadarıyla bu klip... ...aynı zamanda MTV'de en çok... ...izlenen klip rekorunu da elinde tutuyor... ...hala Peter Gabriel... ...söylüyor Sledgehammer... 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün internet gazetesi medya günlüğü yöneticisi gazeteci Cenk Başlamış'la mültecilik sorunu konuşuyoruz. Ee, hazır söz Moskova'dan açılır e, açılmışken siz uzun süre e, orada yaşadınız Cenk Bey. Toplam kaç yıl kaldınız? <gülüyor> evet, bayağı uzun 21, 21 yıl. 21 yıl. Peki yani uzun bir süre gerçekten. Biraz anlatır mısınız? Yani Rusya'da yabancı olarak yaşa, yaşamak nasıl bir şeydi? Benim deneyimim yani Rusya ile sınırlı yani yabancı <gülüyor> bir ülkede yaşamak e, olarak ama sanıyorum anlatacaklarımın çoğu. ...hemen hemen bütün ülke için geçerli. Hmm. Ee, yani Rus... ...toplumu kapalı bir toplum. Hmm. Ee, yabancılarla... ...kendilerine göre haklı olarak... E, ...bir mesafe koyuyorlar... ...ve sizi kabul etmiyorlar... ...ama en azından... işte ...sizden bir zarar gelmeyeceğine... E, ...kanaat getirince, hmm. size güveninceye kadar... ...ama kabul etsever bile... ...sonuçta e, yabancısınız... ...çünkü orada doğmamışsınız... ...o kültürde yetişmemişsiniz... Hmm. Onların dili ana diliniz değil. Ee, Geleneklerine alışkanlıklarına yabancısınız. E, tabii e, Türk olarak <gülüyor> ekstra bir dezavantajınız var. Nasıl, hani yani? nasıl böyle <gülüyor> kırıcı olmadan kibar bir şekilde söylemeye çalışsam <gülüyor> e, biraz tepeden e, bakıyorlar. Ama Sanıyorum bu söylediklerim Rusya'ya özgü şeyler değil. Çoğu Avrupa ülkesinde de ben benzer bir tablo olduğunu düşünüyorum. Yani eğitim durumunuz, sosyal statünüz, maddi geliniz ne olursa olsun hep yabancı olarak kalıyorsunuz. Ama Rusya ilişkin şu gözlemimi de ekleyeyim. Hı. Bütün olumsuzluklara rağmen bence bir Rus vatandaşının bir Türk'le ortak dil bulma ihtimali bir Almana, bir Amerikalıya göre çok daha fazla, fazla. daha e, birlerini daha iyi anlıyorlar. Bu, bu söyledikleriniz çok önemli çünkü hani biliyorsunuz son yıllarda yurtdışına büyük bir göç var ülkemizden, Türkiye'den. Maalesef yani çok üzücü bu konu. 29 Ekim sabahı yani seçimin hemen ertesi şey günü bir arkadaşıma uğramıştım. Bir genç geldi hı hı. E, bulunduğumuz yere ve direkt konuya girdi hemen. Hı hı. Yurt dışına gitmekten başka çarem kalmadı dedi. Özellikle gençlerin gitmek zorunda kalması yani çok üzücü tabii. Bir yandan anlıyorum ben yani neden gittiklerini. Hı hı. E, kalifiye olanlar gittikleri yerde belki maddi zorluk çekmeyecektir ama o toplumda hep yabancı olarak yaşamak zorunda kalacaklarını düşünüyorum ve üzülüyorum. Şey bir şarkı arası daha verelim mi? Tabii. İzin verirseniz ben anons edeyim mi bu Sanıyorum dinleyicilerimizin bildiği bir şarkı. Don't Give Up. Peter Gabriel Kate Bush'la birlikte söylüyor. Cenk Bey sığınmacılar meselesine döneceğiz ama Peter Gabriel ile devam edelim mi? Yani siyasal kişiliğinden bahsettiniz hatta en politize sanatçılardan biri olduğunu söylediniz. Biraz anlatır mısınız eylemci, aktivist Gabriel'i? E, tabii ama aslında belki daha önce söylemem gereken bir konu vardı. <gülüyor> Gabriel'in önceliğinde kurulan bir kuruluş var <gülüyor> adı VOMAT. E, bunun açılımı müzik, sanat ve dans dünyası yerel e, müzikleri destekleyen bir organizasyon ya da sürekli bir festival. E, mesela Selda Bağcan, e, Vomad'ın çıkardığı bir albümde yer aldı. Ayrıca Gabriel e, Kutsi Ergünel'le Ergünel. de çalıştı. Hı, Burada hı. E, galiba uzun bir parantez açmam gerekiyor. E, Gabriel film müzikleri de yaptı. Bunlardan biri sanıyorum herkesin bildiği bir film. Günaha Son Çağrı. Scorsese. Evet. Scorses. 1998 e, e, yapımı. Ee, ...filmde çalınan parçalardan iki tanesini Ergüner ile eşlik ediyor? Bunlardan biri Before Night Falls ama o parçada Peter Gabriel yok. Ee, bizim çalacağımız Wall of Bread'de hem Ergüner var hem Gabriel var... ...ama burada e, Gabriel sesiyle değil de e, Synthesizer ya da Türkçesi sentezleyici Sentezi. sanıyorum. Onunla katılıyor. Ayrıca e, elektro kemanda şankar, gitarda David Rhodes, hmm. nefesli çalgılarda Nil müzisyenleri var. Kadroya e, Evet. Wall hmm. of Bread. Cenk Bey, parçadan önce Gabriel'in eylemci, aktivist yönünü konuşuyorduk. Oradan devam edelim evet, mi? Evet, 86'dan beri Uluslararası Af Örgütü'nü aktif olarak destekliyor. Onun adına konserler veriyor. 92'de Witness yani tanık adında kar amacı taşımayan bir dernek kurdu. Bu dernek dünyadaki insan hakları ihlallerini belgeliyor. <gülüyor> ee, Güney Afrika'daki ırkçılığa karşı mücadele ettiği, ki Biko adındaki şarkısını birazdan dinleyeceğiz hı hı. 2007'de e, Güney Afrika o zaman devlet başkanı Mandela ile Eldas yani işte ihtiyarlar hı hı. ya da aksaçlılar hı hı diyebiliriz hı hı bir hareket başlattı. Bu hareket dünyada çatışma yaşanan bölgelerde barışçı çözümler bulmaya çalıştı. Gabriel Filistinlerin devlet kurma hakkını destekledi. Suriye Savaşı'nın kurbanlarına destek kampanyaları düzenledi. Bu arada 3 yıl önceki Karabağ Savaşı nedeniyle Türkiye'yi eleştiren açıklamalar hmm. da yaptı. Sayamayacağım kadar çok mü müzik ödülü var ama kendisi için en anlamlısı herhalde geçmişte Nobel barış ödülü kazanmış kişiler tarafından 2006'da yılın barış insanı seçilmesi böyle ne bir güzel. ödülü var. Hmm. İstiyorsanız e, lafı daha fazla uzatmadan Gabriel'in e, Güney Afrikalı halk kahramanı Steve Biko için yaptığı şarkıyı dinleyelim. Hmm. Uluslararası Af Örgütü'nün Paris konserinin kaydı bu. Şarkının başında Gabriel e, kısa bir konuşma yapıyor ve e, Biko'nun cezaevinde işkenceyle öldürüldüğünü anlatıyor. song was written for a very brave man, a man who preached non-violence in a state which has racism enshrined in its constitution, a man who was imprisoned, tortured and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko. yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Aslında hani belki başta e, sormak istediğim bir şey vardı ama hani e, ansiklopedik bilgiyle açmak istemedim programı ama e, bu sığınmacılar konusuyla ilgili bir terim karmaşası da yaşanıyor medyada. E, yani işte haberlerde sığınmacı deniyor, göçmen deniliyor, mülteci deniliyor. E, bu kavramlara da biraz değinir misiniz? Rica e, etsem. Değinelim yani maalesef yani bizim medyamızın <gülüyor> hali ortada. Hı -hı. E, böyle bir ...kavram kargaşası var... ...bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım... E, ...göçmen... E, ...maddi ve sosyal durumu iyileştirmek için... ...ülkesinden ayrılan, gönüllü olarak... Hı -hı. ...bir zorlama yok yani... E, ...mülteci herhangi bir nedenle... ...bu din olabilir, ırk olabilir... ...siyasi görüş olabilir... ...ya da başka cinsel yönelim olabilir... ...bu nedenle... ...ülkesini terk etmek zorunda kalan... ...kişiye deniyor... E, ...sığınmacı ise... Mülteci olarak uluslararası bir koruma e, arayan ama resmi bir statüye bu konuda e, kavuşmamış kişi için kullanılıyor bu deyim. E bir de e, biliyorsunuz çok kafa karıştıran düzensiz göçmen diye bir ifade var. O da e, göç ettiği ülkeye o ülkenin yasalarını ihlal ederek giriş yapan yıllarda. yani orada Hı -hı. bulunması için yasal meşru bir zemin Hı -hı. olmayan e, kişi için kullanılıyor. Ee, bu seçim döneminde çok konuşulmuştu hatırlıyorsanız ben, işte bu göçmenleri mültecileri göndereceğiz yani evet. politikacılar Hı -hı. olmuştu Hı -hı. Ee, hukukçular diyor ki yani bu iş bu kadar kolay değil ee, ülkeye yasa dışı giriş yapmış dışındakileri topluca göndermek söz konusu bile olamaz. Hı -hı. Mümkün değil. Her dosyanın tek tek tek incelenmesi Hı -hı. gerekiyor. Bu Hı -hı. da tabii yıllar yıllar evet, yıllar alacak süreç. bir süreç Hı -hı. evet Karmaşık ve zor bir konu gerçekten. E Program başında Peter Gabriel'in yeni bir albüm çıkardığını söylemiştiniz. Bir şarkı da e o albümden dinleyelim mi şimdi? E, dinleyelim tabi seve seve. Biz bu programda aynı zamanda hani e, kur, biraz da şarkıları kronolojik olarak çalmaya hı -hı, ve e, Gabriel'in müziğinin nereden nereye geldiğini göstermeye çalıştık. E, son çıkardığı albüm albümüne de I O. Ee, çalacağımız şarkının adı Panactikon. Ee, burada İngilizce'deki Panopticon kelimesine bir gönderme var. Nedir Panactikon? Ee, İngiliz felsefeci Jeremy Bentham'ın 1780'lerde geliştirdiği bir çeşit hapishane modeli. Öz olarak kitleleri gözleme ve kontrol altında tutma felsefesiyle ilgili. İşte Gabriel de bu şarkıda ona gönderme yapmış Panopticon. It's born. Sonuna doğru geliyoruz Bugün medya gündüğü yöneticisi gazete, Gazeteci Cenk Başlamış ile Sığınmacılık Sığınmacılar meselesini konuştuk Genesis ve Peter Gabriel'den Şarkılar dinledik Bu altıncı buluşmamızdı Cenk Bey Yedinci buluşma için de Bugünden düşünmeye başlayalım Hatta öncesi Program öncesi ee, muhabbet yaptık. Bu, acaba hani Eylül'de bir Bob Dylan yapar mıyız yapabilir miyiz? E, Valla şimdi biliyorsunuz hani Z kuşağından bahsediliyor. Biz Hı -hı. bilmiyorum. Yani A kuşağı mıyız? <gülüyor> B kuşağı mıyız? Biz evet. biraz Eskilerde takılmış olabiliriz ama yani zaten Bob Dylan denilince ben evet. bunun bir zamanı yok. Bu arada hani bütün program boyunca Peter Gabriel'den bahsedip onun İngiliz olduğunu söylememe hatasına düştüğümüzü fark ettim. Tamam. Önemli değil belki öyle bir sanatçı için evet. ama yine evet. de söylemek gerekiyor. Evet, evet ben Bob Dylan'a çalışmaya başlayayım. Tamam o zaman Eylül gibi yine konuşuruz, haberleşiriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Hem Babil'den sonraya hem Açık Radyo'ya kattığınız güzellikler, değerler için... ...bu bölümün kurgusu ve seçtiğiniz şarkılar için çok teşekkür ediyorum. Haftaya Çatalca'da Nesim Vakfı Permakültür Çiftliği'ne konuk olacağım. Çiftliğin yönetmeni sevgili Güneş Sezgin ile... Çiftliği konuşacağız i̇şte Güneş'in seçtiği şarkıları dinleyeceğiz Tabi her zaman olduğu gibi Eğer çok büyük bir engel olmazsa Diye de ekleyeyim e Bu programın ve bundan önce Yayınlanan programların kayıtlarına Babil'den sonra YouTube kanalından Ulaşabilirsiniz e Kanalın kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde Arşivin linki var e Babil'den sonrayı Facebook, Twitter ve Instagram Hesaplarından da e Takip edebilirsiniz Bizler yani açık radyo programcıları da tıpkı işte göçmenler gibi daha iyi, daha adil ve daha güzel bir dünyaya ulaşmak için işte seslerin, müziklerin, umutlarımızın peşi sıra 28 yıldır inatla ve durmaksızın yol alıyoruz. İşte sevgili Muammer Ketencoğlu'nun deyimiyle en inatçı, en kıdemli göçmenimiz de Ömer Madra elbette. Ömer Madra Yarın yani salı günü bir yaş daha alacak e, programın son şarkısını ona armağan etmek istiyorum. izninizle Cenk Bey. E, estağfurullah <gülüyor> ben e, şahsen tanımıyorum e, Ömer Bey'i ama hmm. e, ben de kutlamak isterim doğum günü. Nice yıllara diyelim Ömer abiye. E, bir Manu Çao şarkısı, clandestino yasa dışı. E, Şarkıda şunları söylüyor Manu Çao. Acılarımla ve tek başıma cezamı çekmeye gidiyorum. Kaderim yasayı çiğnemek için koşmak. Büyük Babil'in yüreğinde kaybolmuşum. Belgem yok. Bana yasa dışı diyorlar. Kuzeyde bir şehre çalışmaya gidiyorum. Hayatımı Cebelitarık ile Sevvata arasında bıraktım. Denizde bir çizgiyim. Kentlerde bir hayalet. Otorite yaşamımın yasaklanacağını söylüyor. Bana Yasa dışı derler. Ben bir yasa tanımazım. Siyahi bir yasa dışı, Kolombiyalı, Kübalı, Afrikalı bir yasa dışıyım. E az önce de söylediğim gibi haftaya pazartesi 13'te Çatalca'da Nesin Vakfı Permakültür Çiftliği'nden sizler, e, sizlere seslenmeyi umuyorum. Program destekçim Sayın Perihan Çalık'a çok teşekkür ediyorum. Eğer sizler de Açık Radyo programcılarının destek olmak isterseniz telefon numaramızı bir kez tekrarlamak istiyorum. 02-212 alan koduyla 343-4040 numaralı telefondan radyomuza ulaşabilirsiniz. Babi'den sonraya ve diğer programcı dostlarımıza destek olabilirsiniz. E, Teknik Masa'da programı sizlere ulaştıran sevgili Andre Grisco'ya da çok teşekkür ediyorum. E, gönlünüzce yaşayacağınız güzeldir hafta olsun bu hafta. Hoşçakalın. <gülüyor> So Florida, solo voy con mi pena, sola mi condena, correré mi destino, por no llevar el papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino yo soy el quebra ley africano, gran destino, colombiano, gran destino y el cubano, gran destino. No mi condena correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilon me el clandestino yo soy el que africano clandestino, colombiano clandestino, y el cubano clandestino, marihuana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 İçin için Açık Radyo dinleyicisi Perihan Çalı'a teşekkür ederiz.